Biz üç bacaksız o gün kesin kararlıydık. Mutlaka bir sarı asma vuracağız. Sarı asma bilenler bilir bir kuştur. Güvercin kadar değil belki kumru kadar o büyüklükte sarı bir kuştur. Ve daha çok Ege bölgesinde rastlanır. Biz de zaten orada yaşıyoruz. Yaz tatilinin sonları Bağdayız. Hemen bitişiğimizde bir incirlik var. O incirliğe girip lastik sapanlarla mutlaka bir sarı asma vuracağız. Çünkü serçe falan bizi artık tatmin etmiyor. Böyle bir avcılığımız var. Üç bacaksız dedim. Biri benim kardeşim, benden iki yaş küçük. Biri teyzemin oğlu. O da benden iki yaş büyük yanlış hatırlamıyorsam. Ben 14 yaşındayım. Vuramadık. Hiçbir şey vuramadan... Kös, kös dönerken birden eniştenin geldiğini gördük. Enişten menemende bir yerde çalışıyor. Sabahları atıyla gider, akşamüstleri de atıyla döner. Güzel bir doru atı vardı, öyle hatırlıyorum. Onun üzerinde fakat yüzünün ifadesi hayli kaygılı. Öyle bir adam değildi, niye böyle yüzü kaygılı diye bir merak ettik biz. Bir atın arkasına takıldık onunla beraber kuleye. Kule o zamanlar Ege'deki bağ evlerine verilen isimdir. Kule falan alakası yok. İki katlı, basbayağı değerli toplu bir yerdi. Onun önüne kadar geldik. Önüne gelince teyzem, annem ve ninnem onu karşıladılar. Hepsine ilk sözü çok garip bir söz oldu. Harp başlamış. Dün gece Almanlar Lehistan'a girmişler. Bu ikinci dünya savaşının başladığı gündü. Biz o zaman bağdaydık, çocuk olarak hiçbir heyecan duymadık. Fakat daha evvel birinci dünya savaşını yaşamış, işgal görmüş, kurtuluşu zar zor elde edebilmiş aile hepsi kaygılandılar, hepsinin yüzlerine bir gölge çöktü. O tatsız o ortamdan kaçarak biz üç oğlan neyi konuştuk biliyor musunuz? Acaba okullar tatil olur mu? Çünkü okullar tatil olursa bize şenlik olacaktı. Olmadı. Yalnız orada savaş başladığı için değil, bütün savaş boyunca okullar tatil olmadı. Devam ettiler ve biz de devam ettik. Yalnız zannediyorum ikinci senenin başında savaşın yaza doğru bir ay önce tatil ettiler. Onu önce biz anlamadık tabii niye böyle olduğunu. Çok sevindik. Yani Mayıs'ın başında okullar tatil oldu. O zaman tabii kadar oturuyoruz İzmir'de. Ben ağız mızıkası çalmayı bilen ve bununla küçük bir şöhret yapmış olan bir öğrenciyim. Mayıs güneşi denizin üzerinde kırılmış ay, parçacık, ay parçacıkları diyorum, ayna parçacıkları gibi pırıl pırıl parlar. Ya Hele gece mehtapta orası seyrine doyum olmaz. Oralarda o sıralarda çok ünlü olan iki şarkıyı çalıyorum. Nota falan bildiğim yok. Öylesine. Bunlardan bir tanesi... Ünlü bir Fransız şarkıcısı vardı, Tino Rossi. Onun Marinella diye bir şarkısı vardı o. İkincisi de Türkiye'ye gelip giden Yunanlı bir şarkıcı kadın vardı, Zozo Dalmas. Onun Rumca bir şarkısı vardı, çok yaygındı, herkes onu söylerdi. Ela Tomalano, Ela Malekrano. Böyle bir şey. Bunları çalarak vakit geçiyoruz, oynuyoruz, konuşuyoruz falan. Mehtap çok önemli bir olay sayılıyordu. Çünkü o zaman radyo yok, televizyon yok. Gramofonlar var sadece taş plakla çalınan. Geceleri eğlence yok. İzmir halkı Karşıyaka'ya gelirlerdi vapurlarla. Çünkü Karşıyaka'dan ayın doğuşu çok güzel görünürdü dağın üzerinden. Ve adına piyasa denilen bir gezme sistemi vardı ki... gece birilere, ikilere kadar sürerdi. Bu arada... Sandallarda bazen Türkiye'de kalmış İtalyan çocukları akordeonlu bir şeyler çalar dolaşırlardı. Ve sahilde, iskelenin yanındaki iskelede, iskelenin yanındaki gazinoda millet kafa çekerdi ve müzik çalınırdı. Kemani Zeki Bey idaresinde bir fasıl heyeti sürekli icrayı sanat ederdi. Fakat bu tadı bir şey bozdu. Ne bozdu? okulun tatil edilmesinin bu işle ilgili olabileceğini düşünememiştik. Ama bu, bu işle ilgili bir şeydi. Çünkü duyuldu ki Karaburun taraflarında, Çeşme'de, Ilıca taraflarında sahile bir takım zabit ve nefer cesetleri vuruyor. Deniz onları taşıyor ve bizim kıyılara vuruyor. Bunlar nereden geliyor kaygısına başlanıldı ve savaşın varlığı hissedilmesi arttı. Çünkü sadece ekmekler ortadan kalkmıştı. Çok az veriliyordu ve karnıya bağlıydı. Bir de şeker. Şeker de yoktu. Şeker olmadığı için ne yapıyorduk? <gülüyor> Kuru üzümle çay içiyorduk. Böyle bir ortamdı. Ama şimdi birdenbire ölüler. Onlar devreye girmişlerdi ve bu bizi düşündürdü. Bu nereden çıkıyor endişesine kapıldık. Çünkü bütün sen iki sene boyunca doğru dürüst bir harp olayı olmadı. Niye olmadı? Çünkü savaş hemen başlamadı. Yani Lehistanı aldıktan sonra, yani Polonya'yı aldıktan sonra Almanlar durdular. Fransa-Almanya sınırında bir tarafta Zwickert, bir tarafta Maginot diye iki hat var. Oradan birbirleriyle savaşacaklar zannediliyor. Meğerse Almanlar daha savaşmaya karar vermemişmiş. Birden karar verdiler. Ve o hatları bıraktılar. Meşhur Panzer tümenleri. Önce Hollanda'yı hemen arkasından Belçika işgal etti. Fransa'ya sarktı. Hitler bir konuşmasında 15 Haziran'da Paris'te olacağım dedi. Oldu. Paris'ten nutuk söyledi. Ve Fransa çöktü. Fransa çökünce Türkiye için ciddi bir olay başlamış oldu. Çünkü biz bildiğiniz gibi... İsmet Paşa iktidar olduktan sonra İngiltere ile ve Fransa ile bir ittifak imzalamıştık. Bu ittifakın gereği olarak daha Fransa savaşa girdiği zaman, İngiltere savaşa girdiği zaman bizim de girmemiz gerekiyordu. Biz girmedik. Buna gerekçe olarak da imkanlarımızın buna elverişli olmadığını söyledik. Gerçi birkaç kura asker yeniden yedeklerden alınmıştı. Hatta arabaları At arabalarını ve atları da alıyorlardı. Bir tehlike ortamı vardı. Bu yok değildi. Yok değildi ama yani biz savaş olmayacak gibi geliyordu bize. Neticede, neticede iş karartmaya kadar vardı yani. Şehirlerde karartma yapılsın yapılmasın. Körfez'de çalışan vapurlardan iki tanesi kayboldu. Öğrendik ki onları mayın gemisi yapacaklarmış. İş çok ciddiye doğru gidiyordu. Bunun böyle niye olduğunu düşünüyorduk. Bakın niye olmuş. Tevfik Rüştü Araş tanıyorsunuz daha evvel de konuştuk. O zamanki Dış İşleri Bakanı Türkiye'nin yani Gazi zamanındaki Türk-İngiliz-Fransız ittifakının imzalanmasının büyük bir yanılgı olduğunu ileri sürüyordu. Bunu ileri sürerken, Türkiye'nin tarafsız kalmasının mümkün olduğunu, tarafsızlığa yönelen Türkiye'nin, savaş sonrasında Balkanlarda büyük ekonomik ve siyasal bir güç olarak kalabileceğini savunuyordu. İkinci Dünya Savaşı içinde Türkiye'nin pekala tarafsız kalabileceğini, Balkanları savaşa sokmayabileceğini söyleyen Tevfik Rüştü Araz, İngiliz ittifakının gereğini, yararını, kimlere karşı olduğunu hala anlayabilmiş değilim diyerek şaşkınlığını belirtti. Yani Türkiye'nin İngiltere ile anlaşma, Fransa ile anlaşma yapmış olması, olmaması lazım gelen bir tehlikeyi bizim üzerimize getiriyordu. Nasıl getiriyordu? Çok ciddi şekilde. Çünkü savaş Balkanlara intikal etmişti. Balkanlara nasıl intikal eder? Yunanistan, ee, İtalya Habeşistan'dan sonra Arnavutluğa saldırır, orayı ele geçirir. Bununla yetinmez. Bu defa Yunanistan'a saldırır. Yunanistan'da ciddi savaş olmaktadır ve Yunanlar direniyorlar ama ne kadar direnebilirler? Çünkü arkasından panzer tümenleri, Alman tümenleri bir demire Yugoslavya'ya saldırdılar. Bütün Yugoslavya'nın hesabı 15 günde görüldü. Yunanistan'a girdiler, Yunanistan'ı temizlediler. Dehşet verici bir şey oldu. Edirne'de, Trakya sınırında Alman panzerleri göründü. Biz İngiltere'nin müttefikiyiz ve Almanlar bizim sınırımızda. Bu dehşet verici bir şeydi. Günlerce bugün mü saldırırlar, yarın mı saldırırlar diye düşünüldü. Silah altına alınmış olan askerlerin hemen hepsi Çatalca'dan başlayıp, yukarılara kadar, Edirne'ye kadar her tarafta çadırlı ordugahlarda bekleşiyorlardı. Kışta, kıyamette orada hep Almanlar saldıracak diye beklediler. O sırada, meğerse, tabi bunu çok sonra öğreniyoruz, bir taraftan da biz Almanlarla el altından anlaşmalar yapmaya çalışıyormuşuz. Ama o bahse girmeden Öteki bahisle ilgili birkaç fikri daha aktarmak istiyorum. Yani eğer biz tarafsız kalsaydık Balkanlarda durum ne olurdu meğerse? Bakın bir başkası Doktor Necdet Ekinci bu konuyu nasıl anlatıyor? Türk-İngiliz-Fransız İttifakı 19 Ekim 1939'da taraflarca imzalandı. Atılan acele ve yanlış adım Türkiye'yi dönüşü olmayan bir yola sokmuştur. Bu ittifakla birlikte İsmet İnönü ve hükümet, tabi Cumhuriyet Halk Fırkası da, Atatürk'ün vasiyet etmiş olduğu geleneksel tarafsız siyasetten ayrılıp, henüz ülkeye dönük doğrudan bir tehlike yokken, Avrupa'nın çelişkilerinden doğmuş gruplardan birine yönelmiştir. Bu yanlış siyasetin hemen ortaya çıkan sonuçları şunlar olmuştur. Atatürk döneminde büyük çabalarla oluşturulan ve dünya siyasi platformunda, Türkiye'ye saygın bir yer sağlayan Balkan Antant'ı atılan yanlış adımlar yüzünden etkisini kaybetmiş ve dağılmıştır. O kadar ki bunun sonucunda bölgeye İtalya, İtalya'dan sonra Almanya'da işgalci güç olarak gelip yerleşmiştir. Şimdi anlıyor musunuz nasıl gelmişler? Atatürk'ün karşılıklı çıkar ve uluslararası dengeler üzerine kurduğu Sovyet dostluğu, İnönü'nün İngiltere'ye yönelmesiyle birlikte baskı ve düşmanlığa dönüşmüştür. Atatürk'ün herkeste dostluk ve işbirliği siyasetinin sınırları içinde Almanya ile geliştirilen siyasi ve ekonomik ilişkiler ve daha bir yıl önce bu ülkeye verilen tarafsızlık sözü içe sayılmış, hiç gerek yokken bir takım varsayım ve kuşkulara dayanarak bu ülkenin karşısına geçilmiştir. Demek ki işler buradan aksamış. Tabii bu iş bu kadarla kalmıyor. Aynı şey üzerinde daha evvelde birçok defa alıntılar yaptığımız Hasan Rıza Bey'in de fikirleri var. O da bir şey söylüyor. Diyor ki Arnavutlu işgale, işgale yeltendiği zaman İnönü sessiz kalmayıp Balkan Paktı'nın üyelerini Paktın hükümlerine göre harekete geçirmiş olsaydı İtalya ileri gidip Yunanistan'a saldırmak cesaretini gösteremezdi. Bununla birlikte Türkiye İngiltere'yi yaslanmayıp tarafsız bir siyaset izlemiş olsaydı Balkanlardaki Türk etkisinden dolayı Almanya bölgeye giremezdi. Demek ki Türk dış siyasetinde Mustafa Kemal Paşa'dan sonra biliren sapma biz çoğumuzun zannettiği kadar Türkiye'nin lehine değilmiş. Hele Alman panzer tümenleri Meric başına gelince Bu arada ne olmuş? Bu arada şu olmuş Biz İngiltere'nin müttefikiyiz İngiltere bizi mütemadiyen Almanya'ya karşı savaşa girmeye teşvik ediyor Biz hıpmık ediyoruz Gerekçeler gösterip girmemeye çalışıyoruz Bu arada Almanlarla işbirliği için gizlice konuşuyoruz Bu konuşmalardan sonra Almanların Türkiye'ye saldırıp saldırmayacağının ne olacağı hala askıdadır. Çünkü Almanlar Türkiye'ye niye saldırsınlar? Türkiye değil amaç. Amaç Türkiye, Kafkas petrollerine giden en kısa yol. Ve o petroller Hitler'e lazım. Girerse o yüzden girecek. Zannederim Metin Toker hatırlarında anlatır. Hitler'in Türkiye'ye değil Sovyetler Birliği'ne saldırdığı gecenin geç vaktinde İsmet Paşa haberi duyunca kahkahalarla gülmüş, çok sevinmiş. Çünkü artık saldırmayacağı kesin. Tabi bütün Türkiye'de derin bir nefes aldı. Derin bir nefes aldı ama bu derin nefesin niye bağlı olduğunu bilmiyorduk. Çünkü bu derin nefes aslında iki şeye bağlıymış. Bir tanesi, biz Almanya'ya savaş boyunca onun ihtiyacı olan kromuz satacağımızı, vereceğimizi garanti etmişiz. Yani müttefiklere karşı kullanacağı silahlar için. İkincisi, biz aynı zamanda Boğazlar'dan eğer Rusya ile Almanya savaşa tutuşursa bir takım Alman muhriplerini, Savaş gemilerini ve denizaltıları ticari gemi sıfatıyla Karadeniz'e geçireceğimiz hakkında taahhüt vermişiz. Bir, iki, ikisi de tehlikeli şeyler. Çünkü bizi müşkül durumda bıraktığı gibi müstakbel bir Rus tehlikesine açıyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Üçüncü bir husus var. Bildiğiniz gibi Almanya Rusya'ya saldırır saldırmaz ilk 3 hafta içinde aynı yıldırım savaşını yaptı ve o yıldırım savaşıyla Kızıl Ordu'yu mağlup ederek Stalingrad, Leningrad ve Moskova'nın önlerine kadar geldi. Ama orada durdu. Niye? Çünkü kış gelmişti. Rusların tabiriyle müttefikleri general kış. Rusya'da müthiş bir kış oluyor. Orada teklemeye başladılar Almanlar ve o tekleme o cephede Almanların mağlubiyetine kadar sürecektir. Ama bu arada Kırım'ı ele geçirmişlerdi. Kırım bildiğiniz gibi Türk soyundan bir halkla doludur. Onların bir kısmı bizi Almanlar Ruslardan kurtaracak diye Almanların emrinde askerliğe başlamışlar. Ayrıca da orada bir yönetim kurulmuş. Ama bu yönetimin başına onlardan kimseyi getirmeye cesaret edemiyor Almanlar. Bize başvuruyorlar. Ve biz Rusya'nın ne yapabileceğini hesaba katmayarak bir başbakan bir de cumhurbaşkanı gönderiyoruz. Alman gizli servisleri vasıtasıyla Kırım'a. Bu tabi hayli vahim ve tehlikeli bir şeydi. Nitekim yıllar sonra ben Paris'teyken bir tesadüf neseri, eseri olarak bir film seyrettim. Bir Sovyet filmi. O Sovyet filminde Sivas Topol savunması söz konusu oluyordu ve neticede oradan kaçan Cumhurbaşkanı ile Başbakan bir gemiye bindiler. Gemi Türkiye'ye doğru açılırken Türk bayrağı çekildi. Bütün bunlar başlı başına, Türkiye'nin başına dert açabilecek şeyler. Açıyor da zaten yani açmıyor diye bir şey yok. Çünkü savaş... Bildiğiniz gibi sonunda çıkartma yapıldı Normandiden. Öbür taraftan da Kızıl Ordu gayet hızlı bir ilerlemeye geçti ve Berlin'i işgal etti. Neticede müttefikler yani bizim savaşı kazanamayacağından emin olduğumuz yahut kazanacağından ümidimizi kestiğimiz İngiltere ve Rusya ve Amerika galip olarak çıktılar. Bizim kazanacak diye sonradan dostluk ettiğimiz hatta gizlice onlarla işbirliğinde bulunduğumuz Almanya ve İtalya yenildiler. Savaş bittiği zaman hiç şüphe yok ki sizler yaşamadınız bir kısmınız ama yaşayanlar hatırlayacaktır. Türkiye Doğu Akdeniz'de yapayalnız kalmıştı. İngilizler küsmüşlerdi. Ruslar kızmışlardı. Amerikalılar kuşkulanmışlardı. Biz yalnızdık. Rusların kızgınlığı bir müddet sonra daha da arttı. Neden arttı? Çünkü Berlin'e girdiler ya Berlin'e girdikleri zaman Kızıl Ordu'nun uzman takımları Dışişleri Bakanlığı'na girmiş orada ne kadar enteresan ve gizli evrak varsa hepsini toplayıp Moskova'ya taşımışlardı. Moskova'da uzmanlar, Almanca bilen uzmanlar bu harp içerisindeki Alman muhaberatını incelemişlerdir. Bu muhaberat incelendikçe Rusların Türkiye'ye kızması için başka sebepler de çıkmıştır. Bu, ki, bu iş ciddi bir iştir. Yani neresinden bakılsa çok ciddi bir iştir. Bakınız şu kitap. Bu kitap bir tarihte yayınlanmıştır. Böyle şeylere meraklı olduğum için ben satın aldım. Bu kitabın içinde asılları ile beraber Türkiye ile Almanya arasındaki yazışmaların tamamı vardır. Seçilmiş olarak. Seçilmiş olan bu yazıları okuduğunuz zaman dehşete düşersiniz. Buradan öğreniyorsunuz ki von Bendrop Nazilerin Dışişleri Bakanı Türkiye'deki Büyükelçisi von Papen'a telgraf çekiyor gecenin bir saatinde Size şu kadar milyon Deutsche Mark gönderdim Bunları oradaki Dostlarımıza dağıtınız diyor Bu bir şey O zaman basından Bazı gazetelerin Alman Büyükelçiliğinden Para aldığı hep söylenmiştir Ama iş o kadarla kalmıyor Almanlar bizi iki taraflı kullanıyorlar. Yani bir taraftan bize diyorlar ki, ''Aa tabii biz Türk olan bölgelerde sizi hak tanıyacağız, siz de bizden olacaksınız.'' diyorlar. Öbür taraftan von Papen, Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı çalışmada kimlerin Türkçe olduğunu, neden dolayı Türkçe olduğunu ve bunların neden dolayı ne işe yarayacaklarını, buna mukabil Rusya'daki Türklerin Türkiye hakkında ne düşündüklerini raporlar halinde veriyor. Bunların hepsi bu kitabın içinde var. Ve insan okurken hüzünleniyor. Çünkü mesela bir saptama yapmışlar ki bu saptamanın yarı yarıya doğru olduğu sonradan anlaşıldı. Mesela diyor ki Azerbaycan'daki Türkler bu Türklere belirli bir zamandan beri Levanten diye bakıyorlar. Levanten biliyorsunuz Türk olmayıp da Anadolu'da yaşayan Hristiyanlara denir. Yani onlar komünist oldukları halde bizi lovanten gibi görüyorlar o sırada. Orta Asya'dakilerin daha kötü gözle gördükleri Fompap'ın raporunda. Daha fazla üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü bu başlı başına bir konuşma mevzusu olacak enteresan bir belge kitabı. Ama buradan şöyle bir şey çıkıyor. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın başında çok yanlış bir hesap yapmıştı. Türkiye, Gazi Cumhuriyeti'nin kurduğu, geliştirdiği dış politikadan vazgeçmeyecekti. O neydi? Bakın, bir konuşmadan sonra Aras ne demiş Tevfik Rüştü Bey? Dışişleri Bakanı Aras, Alman Ekonomi Bakanı Funk ile görüştükten sonra Konuk Bakanın ittifak teklifini, Başbakan Bayara ilettiğinde her ikisi bu konuyu etraflıca ele almışlar. Almanya ile yapılacak bir ittifakın Türkiye'yi tehlikenin içine atacağı hususunda aynı görüşe ulaşmışlardı. Yani daha o zaman Gazi Sağ ve bir tarafta Tevfik Rüştü Bey var, Başbakan da Celal Bayar. Tevfik Rüştü Bey Alman konuşuyor, Alman bize müttefik olalım diyor, bu tarafı bırakın diyor. Bunlar ikisi kafa kafaya verip konuşuyorlar ve diyorlar ki yok tarafsızlıktan vazgeçersek bu iş bizim başımıza bela olur. Bilahare sonra durum Cumhurbaşkanı Atatürk'e sunulmuştur. Atatürk ise her ikisini ve ayrı ayrı etraflıca dinledikten sonra isabetlidir. Türkiye tarafsız kalmalıdır. Hiçbir ittifak içine girmemelidir. Bu teklif ve kararı hiç kimseye söylemeyiniz demiştir. Bir başka doğu, gene Hasan Bey'in bir başka kaydı bu düşünceyi doğruluyor. Gazi'nin ne söylediği hususunda diyor ki Mustafa Kemal Paşa bizim şu ana kadar takip ettiğimiz açık, dürüst ve barışçı politika memlekete yararlı olmuştur. Arkadaşlar da buna alıştılar. Gerçek ve hayati mecburiyet dışında bu politikamız devam edip gider. Devam edip gitmiyor. Ve üstelik de daha evvelki okuduğum metinde farkına varacağınız, varmış olduğunuz gibi gerçek ve hayati bir mecburiyet de yok bizim İngilizlerle anlaşmamız için. İsmet Paşa o sırada Türkiye'ye gelen Rus heyetiyle oyalıyor Kendisi öbür tarafta İngiltere ve Fransa ile anlaşmayı imzalıyor. Niç? Niçini? Bütün Türk çocukları sormak zorundadır. Tamamıyla batılıların safında olmak, batılı olmak, batıcı olmak için yapıyor bunu. Şimdi böyle deyince savaş biter bitmez soluğu Paris'te almış bir genç olarak batının neden dolayı beni o kadar da sarmadığını anlatmak zorundayım. Yalnız bu işi biz kiminle konuşmuştuk o çok net değil hatıralarım. Yani benim iki arkadaşım vardı biliyorsunuz bir tanesi Mark Abder diye bir Litvanyalıydı. E aslında Bolşevik fakat Troşkist, Bolşevik kaçmış. Çünkü Troşkistleri kesiyoruz da. Kaçmış Paris'e sığınmış Lisan dershanesinde arkadaş olduk biz. Ve Rusya hakkında ondan bir sürü bilgi aldım ben. Bir ikincisi de yine bahsettiğim birisi daha evvel konuştuğumuz pil dişi sahilinden bir zenci doktor hanım. Yani yeni doktor olmuş hanım. Saçlarını kazıyan kendi memleketindeki gibi giyinen Mısır püskülüğünün sapından yapılmış pipolar içen bir hanım. Onunla mı konuşmuştuk emin değilim? Ya onunla Manparnas'taki Dupont kahvesinde konuştuk bunu. O elindeki kalvados kadehini Çalkalayarak ısıttı. Veyahut da hiç bilmedim belki mesela Allianz Fransız'ın kantininde markap derle konuşmuştuk. O da baca gibi tüterek üst üste vodkaları deviriyordu. Konuştuğumuzda ne netice çıktı? Şimdi ona bir bakalım. Çünkü ben onu özetlemişim. O özetlediğimde şu çok açık olarak görünüyor. Kendi aramızdaki konuşmadan sonra vardığımız sonuç şu. Batı batı deyip duruyorlar ya, gerçekte öyle yekpare bir batı yok. Her birisi kendi ulusal kültür sentezini yapmış, biri öbürüne benzemeyen ulusal devletler var. İngilizlerin yaptığı resim, İtalyanların yaptığı resmi. İspanyolların yaptığı müzik Almanların yaptığı müziğe benzemez. Örfleri, adetleri de benzemez. Yani orada milli devletler var. Ve bu milli devletler adam akıllı milli hatta aşırı milli. Bu yüzden de aralarında harpler çıkıyor. İlle bunların arasında ortaklaşa bir şey nedir diye ararsanız üç şey bulursunuz. Bir, bir, Hristiyanlık iki Rasyonalizm Akılcılık Üç Emperyalizm Batı Hristiyandır Aklını inancından Ayırmıştır Öyle düşünür Aynı zamanda da Böyle düşünce için Emperyalistir Dünyayı Fetre çıkmıştır Rasyonalizmle Pozitivizm üzerinden Ateşli silahları Geliştirmiş yeryüzünü ele geçirmişlerdir. Üstelik her gittikleri yere kendi dillerini, dinlerini, kültürlerini taşımak egoizmini de ki bu eski Roma'dan onlara kalmıştır, çantalarında götürmüşlerdir. Batının medeniyeti iddia ettikleri gibi bütün insanlar için değildir. Yalnız onlar için bir medeniyettir. O kadar böyledir ki bu Sistroşkist layık Müslüman ya da fil dişi sahilinden ulusalcı bir komünist zenci güzeli olabilirsiniz. Onu ne kadar benimserseniz, benimseyiniz batılının gözünde ikinci sınıf, ikinci sınıf bir insan olarak kalırsınız. Bütün bunlardan çıkan böyle bir yere bağlanıyor. Böyle bir mantık içinde makul görünüyor. Fakat asıl vahim olan ne? Asıl vahim olan 1900 39 senesinde İngiltere ile yapılan bir anlaşmanın hele 2. Dünya Savaşı bittikten, hele Soğuk Savaş sona erdikten sonra bizi getirdiği yer. Şimdi biz, yalnız dış politikamızda değil, ekonomimizde, eğitimimizde, sporumuzda, müziğimizde, her şeyimizde Batı'nın ikinci sınıf bir sömürgesi halindeyiz. Oraya getiriyor bizi. Ve bunu ne yazık ki bu ülkenin okullarından yetişmiş bazı gençler ilericilik, batıcılık vesaire diye savunabiliyorlar. Halbuki çok açık ve seçiktir. İkinci Can Harbi'nden önce Türkiye'nin bu Can Harbi'nden kazasız belasız çıkması için bulunan çare Mustafa Kemal Paşa'nın tarafsızlık politikasıdır. Eğer o zaman tarafsız kalmasını bilseydik, Rusya ile aramız açılmayacaktı. Rusya ile aramız açılması açılmadığı için de NATO'ya girmeye telaş etmeyecektik. Çünkü bizi buraya getiren NATO, bizi buraya getiren Atlantik baktı, bizi buraya getiren Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'de bildiğiniz gibi Türkiye almıyorlardı. Yani Türkiye çağrılıyordu ama şartlı olarak. Çünkü Türkiye, Portekiz ve İspanya'ya daha evvel söylemiştim faşist ülkeler sayılıyorlardı ve faşist ülkeleri almak istemiyorlardı. Türkiye demokrasiye geçmek zorundaydı. Yani İsmet Paşa demokrasiye kendisi istediği için geçmiş değildir. Buna mecburdu. Eğer geçmeseydi Rusya'ya karşı yalnız kalacaktı. Onun için biz Demokrasiye geçmiş olduk. Demokrasiye nasıl geçmiş olduk? Zannediyorum daha evvel söylemiştim. Bir kanun maddesi değiştirdik. Sınıf esası üzerine cemiyet kurulabilir dedik. Bu sendikaları kurmamız imkanını verdi. Sosyalist partilerin açılması imkanını verdi. Ve onlara dedik işte bakın biz demokrasi oluyoruz. Biliyorsunuz hala demokrasi olduğumuza inanmıyorlar. Bunun üzerinden bu kadar sene geçti. Niye inanmıyorlar? Çünkü bu karar alınırken Türkiye'de tek parti devrinin kanunlarından başka hiçbir şey değiştirilmemişti. Aşağı yukarı aynen duruyordu. Bir tek bu madde değiştirilmişti. Bu maddeye dayanılarak kurulan sendikalar, bu maddeye dayanılarak kurulan partiler ne olmuşlardı biliyor musunuz? Bunlar çok kısa bir süre sonra... Altı ay veya sekiz aydır tam hatırlamıyorum. Aynı İsmet Paşa hükümetleri tarafından bir kısmı mürteci diye bir kısmı komünist diye kapatılmışlardır. Türkiye böyle demokrasi olmaya doğru gelmiştir. Ve demokrasi olabilmesi için yine daha evvel altını çizdiğimiz bir gerçek muhalefetin muvafakat içinden çıkarılması gibi garip bir yola gidilmiştir. Bu bizi nereye götürmüştür? Şuraya. Sonunda demokrasi olup da seçim yapılıp, o seçimde İsmet Paşa çok ciddi bir şekilde yenilince ve seçimi Celal Bey kazanınca, ilk fırsatta Celal Bey Çankaya'yı ziyaret etmiştir. İkisinin arasındaki görüşmede çok enteresan iki cümle var. Celal Bayar İsmet Paşa'yı soruyor. Paşam, niye NATO'ya girmediniz? İsmet Paşa'nın cevabı şu. Onlar da biz mi girmedik Acelal Bey? Ya, kendi elinle gider teslim olursan, onlar canları isterse seni alır, canları istemezse almaz. Bir de siz düşünün.